Allah'a adanmış gençlikler Nasihatleşme 2-9 Ebu Hanzala Her daim nimetlerini üzerimizde müşahede ettiğimiz Rabbimize sonsuz hamd olsun. Salat ve selam Resulüne, Aline ve Güzide asabının üzerine olsun. Genç kardeşim, sinsilemizin ilk yazısından bu yazıya kadar olan kısmını zindanlardan yazdım sana. Allah'a hamdolsun ki bir süreci sonlandırıp yeni bir süreç başladı. Ondan subhanallahü ve Teala her halin af ve afiyetini talep ediyorum. Kendim için derlediğim ve sana da faydalı olacağına inandığım nasihatleri paylaşmaya devam edeceğim. Bu yazıyı yazarken Allah'ın subhanallahü ve Teala lütfettiği bir düşüncemi seninle paylaşmak istiyorum. Sen de biliyorsun ki Allah Resulü, güzel ve olumlu durumlardan hayırlı neticeler çıkarırdı. Bu onun sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a olan hüsnü zanından ileri gelmekteydi. Kardeşim, şu yaşadığımız dünya üzerinde zorlanmayan hiçbir insan yoktur. Herkes bir şekilde zorluklar içerisinde yaşamaya çalışıyor. Yani bizler Allah'a kul olmak için zorlandığımız gibi, dünyanın dinarının ve dirheminin, kıyafet ve teknolojinin kulları da zorlanıyor. Ama tek bir farkla. Siz acı çekiyorsanız, şüphesiz onlar da sizin acı çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Oysa siz onların umut etmediklerini Allah'tan umuyorsunuz. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Nisa Suresi 104. Ayet Öyleyse diyebiliriz ki bizim çektiğimiz sıkıntılar ham dedelesi manevi sıkıntılardır. Ve kıyamet gününde ecir, dünyadaysa iman lezzeti olarak bizlere kar olacaktır. Genç yaşlarda kulluk ve nefsin istekleri çoğu zaman çakışır. Senin İslami hareket içinde üstlendiğin mübarek misyonda düşünüldüğünde ne denli zorlanacağın açıktır. Allah'a, subhanallahu ve Teala iyi bir kul ve Müslümanlara iyi bir kardeş olabilmen için nefsin sufli isteklerine karşı sürekli direnmen gerekiyor. Anlayacağın en çok ihtiyaç duyduğun iki azık sabır ve irade. Dilersen bu iki kavram üzerinde duralım. Sabır. Evet kardeşim, seni sabrın tarifi ve ne olduğuyla meşgul etmeyeceğim. Esasen sen de ben de sabrın ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Ben faydalı olacağına inandığım için iki nokta üzerinde duracağım. Bunlardan biri sabrı elde etmenin yolu, diğeri onu muhafaza etmeye artırma ve doğru kullanım olacak. Sabrı elde etmenin yolu, sabırlı olmak için mücadele etmek, nefsi bu güzel ve kulluğun her anında ihtiyaç duyduğumuz haslet üzere terbiye etmektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim dilenmekten çekinir, iffetli davranırsa Allah onun iffetini arttırır. Kim tok gözlü olmak isterse Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır. Kim de sabretmeye gayret ederse Allah ona sabır verir. Hiçbir kimseye sabırdan daha hayırlı ve büyük bir da bulunulmamıştır. Sabrı elde etmenin başı sabırlı olmak için çabalamandır. Nefsin istekleri seni zorladığında hayır, ben Rabbimin rızası için sabredeceğim diyerek nefsinin de sahibi olan Allah'a hal diliyle dua edebilmektir. Olaylar karşısında sabırlı olmaya çalışmak, insanda sabır ahlakının neşvu nema bulmasını sağlar. Sonra onu muhafaza etmek ve artırmak gerekir. Çünkü şeytan, insana verilmiş en hayırlı azığın sabır olduğunu bilir. Bunun için bizlerin acelecilik yönünü kullanır. Ta ki sabırla ilişkimizi kessin. Bunu beceremezse onu yanlış kullanmamız için uğraşır veya artmasına engel olmaya çalışır. Ey iman edenler! Sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara Suresi 153. Ayet Ayetten anlıyoruz ki sabrın menbaa namazdır. Namazda sabır arasında manevi bir bağ vardır. Burada sözü sabrın yakın dönem şahitlerinden bir şehide bırakıyorum. Bu sözlere kulak vermelisin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 ve kalbe enerji yükleyen bir azıktır. Onun sayesinde sabır ipi uzar ve kopmaz bir sağlamlık kazanır. Sonra da sabra hoşnutluk, şevk, gönül huzuru, güven duygusu ve azim ekler. Ölümlü, zayıf ve gücü sınırlı olan insanın en büyük güç kaynağıyla, yani Yüce Allah'la ilişki kurması, karşılaştığı zorluklar sınırlı gücünün kapasitesini aşınca Ondan yardım istemesi mutlaka gereklidir. Ne zaman? Gizli açık bütün şer güçlerle karşı karşıya kalınca, içgüdü ve ihtirasların engellenmesiyle arzuların kışkırtması arasında doğru yolda ilerlemenin üzerine bindirdiği sıkıntı ağır bir baskıya dönüşünce, amansız azgınlıklara ve fesat girişimlerine karşı verdiği mücadelenin baskısı altında ezilmeye yüz tuttukça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 Böyle olduğu içindir ki Peygamberimiz sıkıntılı anlarında müezzini Bilal'e radiyallahu anh ''Ey Bilal! Bize onun aracılığıyla nefes aldır.'' buyurdu. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zor bir işle karşılaşınca Yüce Allah'la daha çok buluşabilmek için her zamankinden daha çok namaz kılardı. Geriye sabrı doğru kullanmak kalıyor. Evet sabrı elde edebilir, Muhafaza edebiliriz. Ancak doğru kullanmadığımız takdirde hiçbir anlam ifade etmez. Allah, subhanallahu ve Teala bizlere yüklediği her sorumluluğa yetecek sabrı da beraber vermiştir. Bu, insana gücünden fazlasını yüklemeyiz, kaidesi gereğidir. Kişi geçmiş ve gelecekle alakasını keser ve anın sorumluluklarına yoğunlaşırsa elinden geleni yapmış olur. Şeytan, geçmişin geri gelmesi mümkün olmayan sayfalarında sürekli insanı üzmek ve geleceğin kaybolan hadiseleri hakkında hayal kurup umutlarını tüketmek suretiyle onun sabrını harcar. Geçmişte yaşanan olumsuzluklar insanın umutlarını tüketir. Umut üzerinde sabır önemlidir. Gelecekte yaşanması muhtemel olayların hayalini kurmaksa insanı yorar ve azmini tüketir. Çünkü çoğu zaman işler umulduğu gibi yürümez ve insan hayallerle girdiği beklentilerin kurbanı olur. Bugün çoğu genç kardeşimizin anın sorumluluklarında gevşeklik gösterip geçmiş hatalara üzüldüğünü veya anılarla tatmin olduğunu, geleceğe dair hayaller kurduğunu görüyoruz. Bu şeytanın sabrı tüketmek için kurduğu kuvvetli bir tuzak olmanın yanında insanı asli sorumluluklarından geri bırakan tehlikeli de bir yoldur. İlk adımları yerine getirir ve sabrın kullanımında dikkatli davranırsak, insana verilmiş en hayırlazıktan hakkıyla istifade etmiş oluruz. Sabırla alakalı olduğu için bir noktaya daha dikkatini çekmek isterim. Şeytan, insanı geçmişin pişmanlıkları veya anıları ya da geleceğin hayallerine çektiğinde şu şuur haliyle bunun üstesinden gelmelisin. Anda sorumlu olduklarımı yerine getirirsem, bu geçmiş günahlara kefaret olan salih amelin ve gelecekte Allah'ın yardımını kazandıracak garantim olur. Çünkü düşünmek, konuşmak ve eseflenmek ne günahları affettiren tevbe ne de Allah'ın yardımını celbeden esbap arasındadır. Umduğumuz hayrın yolu anın sorumluluklarını ihya etmekten geçer. İrade Bir diğer ihtiyaç duyduğumuz azık iradedir. İstek, azim ve insanı harekete geçiren bu duygu, kulluk ve sair sorumlulukların esasıdır. Bu duygu da doğuştan var olan ve sonradan geliştirilebilen azıklardandır. İradesiz insan yoktur, iradeli olmak istemeyen, bunun için çabalamayan insan vardır. Bu anlamda iki tür iradeye ihtiyaç duymaktayız. 1. Başlangıç iradesi işlere başlayabilme ve adım atmak için gereklidir. Bu irade türü gelişmeden sorumluluklara başlamak mümkün değildir. Okunacak kitap, halledilecek bir iş, yapılacak salih amel buna bağlıdır. Bunun tek yolu Allah'tan yardım isteyerek, başlamaktan korktuğumuz şey ne olursa olsun düşünmeden ilk adımı atmaktır. Başlangıç iradesi ancak bu şekilde gelişir. Hiç düşünmeden, Bismillah diyerek ilk adımı atmak ve başlamak. Bunu denediğimiz takdirde çoğu korkunun ilk adımla dağıldığını ve insanda bir saniye öncesinde hayal dahi edemeyeceği bir direnç ve azmin yerleştiğini görürüz. 2. Devam ve sebat iradesi, başladığımız işlerde sabit kalmak, işi son noktaya vardırmakla alakalıdır. Bu irade türü ciddi bir terbiye ister ve en önemli olanı küçük adımlarla bu iradeyi geliştirmektir. Şayet sorumluluklarımızda sebat edemiyor ve işleri yarım bırakıyorsak yaptığımız işleri parçalara bölmek zorundayız. Hiç değilse belirlediğimiz bu küçük parçalarda sebat etmeliyiz. Bu durumu kitap okuma üzerinden örneklendirecek olursak 5 dakikalık dilimler belirleyip ne olursa olsun bu anı sonuna kadar muhafaza etmeye çalışmalıyız. 5 dakikalık kitap okuma vakitlerine sebat edebildiysek bunu 10 dakikaya çıkarmalı ve o süreyi sonlandırmalıyız. Böylece sebat iradesi gelişmiş olur. Burada en önemli mesele acele etmemek ve yeni belirlenen hedefte sağlam durmaktır. Hiçbir şey yapmamaktansa küçük ve basit adımlarla az şey yapmak daha hayırlıdır. Ayrıca bir ömrün iradesiz ve şikayetle geçmesindense Zaman içinde kazanılan ve ömrün imar edileceği küçük adımlar tercih şayandır. Genç kardeşim, Allah'a kulluk ve dinine hizmet ederken, karşılaşacağın en bariz afetlerden biri hata yapmak ve hakka girmektir. Bundan kaçış yoktur. Hata yapmak insan olmanın doğal neticesidir. Hasreten gençlik dönemi bunun en yoğun yaşandığı zaman dilimidir. Hemen her duygunun en keskin halini yaşadığı ve çoğu zaman kontrol dışı gelişen davranışlar dönemidir. Çoğu zaman kendini Rabbinin haklarından bir hakkı çiğnemiş veya Müslüman kardeşlerinden birinin hakkına girmiş bulursun. İşte böyle zamanlarda dayanağın ve azığın tevbe ve özür dilemi olmalıdır. Aksi halde gençlik duygularının keskinliği seni bitirir. Ne Rabbine kul, ne Müslümanlara kardeş olursun. Hatan nedenli büyük olursa ve ne kadar sık tekrar ederse etsin, Allah'ın subhanallahu ve Teala merhamet ve tevbeleri kabul edişinden daha büyük olamaz. Dünya kurulduğu günden bu yana, milyarlarca hatta daha fazla insana tevbe kapısının açık tutulduğunu unutma. Bu öyle geniş bir menba ki, Tüm insanlık toplansa ve Allah'a intica etse hepsine yeter. Sen bir insan olarak neden korkuyor, neden çekiniyorsun? Ey müminler! Hep birden Allah'a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Nur Suresi 31. Ayet De ki, Ey çok günah işleyerek kendi nefislerine kötülük etmede ileri giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah bütün günahları affeder. Çünkü O gafur ve rahimdir. Zümer Suresi 39. Ayet Kulunun tevbe etmesinden dolayı Allah Teala'nın duyduğu memnuniyet sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır. Buhari Müslim Allah Teala, Gündüz günah işleyenin tevbesini kabul etmek için geceleyin elini açar. Geceleyin günah işleyenin tevbesini kabul etmek için de gündüzün elini açar. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar bu böyle devam edip gider. Müslim Ey kullarım! Sizler gece gündüz hata edip günah işliyorsunuz. Bense bütün günahları affediyorum. Öyleyse... Siz de benden günahlarınızın affını isteyin ki sizleri affedeyim. Ey kullarım! Sizin bana bir zarar vermeye gücünüz yetmez ki zarar veresiniz. Aynı şekilde bana bir fayda vermeye de gücünüz yetmez ki fayda veresiniz. Ey kullarım! Sizin ilk insandan son insana kadar hepiniz, insanlarınız ve cinleriniz, en muttaki bir insan gibi olsanız ve o sıfat içinde bana kulluk etseniz, bu benim mülkümde hiçbir şey arttırmaz, yüceliğime bir şey katmaz. Ey kullarım! Sizin ilk insandan son insana kadar hepiniz, insanlarınız ve cinleriniz en günahkar bir insan gibi olsanız ve o halde bana isyan etseniz, bu benim mülkümde hiçbir şey eksiltmez, yüceliğime hiçbir zarar vermez. Müslim, sürekli bu nasları canlı tutmalı ve günahların bize tahakküm etmesine müsaade etmemeliyiz. Gençlik döneminde tevbe azıyla hataları silmeyen insan, günahlara alışkanlık kazanır. Ancak ile beraber zikredilecek hata kalmaz. Bir diğer durum, insanların hakkında hata yapmaktır. Bu bazen bireysel, bazen de cemaatsel olabilir. Ne olursa olsun, af dilemek suretiyle hataları kabul etmeli ve hakka tecavüzün ahlak haline gelmesine engel olmalıyız. Yanlış yapıp tüm hayatımıza etki edecek olumsuz kararlar alabiliriz. Gençliktir, düşünmeden ziyade duygusal davranılan bir dönemdir. Mutlaka helallik dilemeli ve hatayı telafi etmeliyiz. Farklı yazılarımızda dediğimiz gibi, sahabeler bu konuda çok dikkatliydi. Bazen kendilerini mescidin direğine bağlıyor, bazen de başlarını özür diledikleri arkadaşlarının kapısı eşiğine koyuyorlardı. Böylece hatalarını telafi ediyor ve kardeşlerinin veya İslam cemaatinin hakkından kurtuluyorlardı. Tevbe ve özür dilemek nefse özellikle de gençlere ağırdır. Şeytanın aldatması kişinin yanlış anlaşılacağı ve her durumda haksız görüleceği yönündedir. Bir önceki yazımızda dediğimiz gibi kalpler Allah'ın subhanallahu ve teala elindedir ve Allah subhanallahu ve teala kendine yönelmiş kalplerle beraberdir. Gerçek sevgi kabul görme ve övgü ancak Allah'ın subhanallahu ve teala müsaadesiyle olandır. Allah kullarından hatasında ısrar eden, kibirle büyüklenenleri değil, tevbeyle ona yönelen ve mütevazı olanları sever. Genç kardeşim sen de biliyorsun ki bedenin sıhhati için öğünlerde düzenli yemek gerekiyor. İnsanın yıllardır yiyorum, bir müddet yemeden yaşayayım deme lüksü yok. İnsanın önceden yediklerini düşünerek yemeği terk etmesi ya ölüme ya da tedavisi zor hastalıklara neden olur. İşte kalp hayatı da bunun gibidir. Düzenli olarak gıdasını almazsa ya ölür ya da hastalanır. Birçoğumuz bunu biliyor ama yapmamız gerekenleri yapmıyoruz. Yapacak irade, sabır ve gayreti bulamıyoruz. Bunun nedeni kalbimizin gıdasını günlük olarak vermeyişimizdir. Sana bir tavsiyem var. Öncelikle kalbini harekete geçiren, seni Rabbine yaklaştıran, kulluğuna olumlu etkisi olan amelleri tespit et. Bu insandan insana değişir. Kimimiz Kur'an dinleyerek, Kimi dua ederek, bir başkası infak ederek, diğeri vaaz dinleyerek kalbini harekete geçirir. Bunlardan seni en çok etkileyeni bul ve gün içinde belirlediğin düzenli öğünlerde kalbinin gıdasını ver. Bu hal üzere sebat et. İnşallah kalbin ve kulluğun üzerindeki olumlu etkiyi müşahede edeceksin. Kardeşim, insanın istikamet üzere olması iki şeye bağlıdır. Takva ve haya. Bu iki azığın oluşumu insanla alakalıdır. Ancak muhafazası ve gelişmesi salih ortamda olabilir. Genç insan kendini bireysel olarak ispat etmek ister. Bu da onun topluluk dışında dilediği gibi yaşamasını gerektirir. Buna şeytanın kişiyi sürüden ayırmak için yaptığı özel çalışmaları da ekleyebilirsin. Çünkü topluluk kuvvettir ve şeytanın topluluk içinde bir genci kandırması istediği ortamlara çekmesi zordur. Bunun için uğraştığı gencin tek kalması gerekmektedir. Ne olursa olsun Allah'a sığın ve Müslümanların arasından ayrılma. Küçük büyük fark etmez, bir toplulukla beraber hareket et. Tek kalmaya yönelik duygu ve isteklerin şeytandan olduğunu unutma. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yalnızlığın her türlüsünü yasaklamıştır ve bunun şeytandan olduğunu özellikle vurgulamıştır. Ebu Salebe el Husan, radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Allah Resulü dinlenmek için durduğunda sahabe vadilere dağılırdı. Ayağa kalktı ve şöyle dedi. Sizin vadilerde bu şekilde dağılmanız şeytandandır. Ömer radıyallahu anh hutbede Allah Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle beraber olunuz. Ayrılıktan sakınınız. Çünkü şeytan tek olanla beraberdir. İki kişidense daha uzaktır. Allah'ın eli cemaatle beraberdir. Çünkü şeytan cemaatten ayrılanla beraber koşturur, hareket eder. Genç kardeşim, aslında söyleyecek ve paylaşacak çok şey var. Ancak zaman ve satırlar kısıtlı. Allah senden razı olsun. Bu yazıyı sabırla takip ettin. Bu yazıyla beraber bu sinsileyi sonlandırıyorum. Muvaffak kıldığı için... Rabbime sonsuz hamdolsun. Selam ve dua ile. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 14. sayısında yayınlanmıştır.